Yecüc ve Mecüc kavmi Rivayetlere göre Yecüc ve Mecüc kötü ve belalı iki millettir. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısa, sayıları çoktur. Kıyamete yakın yeryüzüne yayılacaklardır. Yecüc ve Mecüc kavminde ani doğumlar olacak, böylece birden birdenbire artacaklardır. Nasıl sinekler teresubat üzerinde birden çoğalıyorlarsa, onlar da öyle çoğalacaklar. Şu an bulundukları yer Hak Teala'nın ilminde gizlidir. Vakti geldiği zaman Seddi Zülkarne'in dümdüz olacak ve bu kavim yeryüzüne yayılacaklardır. Ancak Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-i Şerife giremeyeceklerdir. Bu mübarek beldelerin dışındaki her yere gireceklerdir. Geçtikleri yerlerde yiyip içip her şeyi kurtacaklar ve etrafını fesada uğratacaklardır. Çekirgeler gibi olacaklar, haşerat gibi zarar verecekler. Nihayet Allah onları helak edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Yecüc ve Mecüc, Zülkarneyn aleyhisselamın yaptığı seddi her gün oyarlar. Tam delecekleri sırada başlarında bulunan reis. Bırakın artık. Delme işini yarın yaparsınız der. Onlar bırakıp gidince Allah seddi daha sağlam bir şekilde eski haline getirir. Böylece günler geçer. Kendilerine takdir edilen müddet dolar ve onların insanlara musallat olmalarının murat edildiği vakit gelir. O zaman başlarındaki reis haydi dün, yarın inşallah seddi dereceksiniz der ve ilk defa inşallah tabirini kullanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamında şöyle buyurdu. O gün dönüp giderler. Ertesi gün geldikleri vakit seddi ne halde bırakmışlarsa öyle bulurlar. Ve o günkü çalışma sonunda delerler. Açılan delikten insanların üzerine boşanırlar. Önlerine çıkan suları içip kuruturlar. İnsanlar onlardan korkup kaçar. Geccüç ve Meccüç göğe bir ok atar. Bu ok ok. Kana bulanmış olarak kendilerine geri döner Bunun üzerine şöyle derler Yeryüzünde olanları ezim ezim ezdik Semada olanları da alçaltıp alt ettik Allah onları enselerinden yakalayacak bir kurtçuk gönderir Bu kurt onları toptan helak edip Her birini parçalanmış halde yere serer Muhammed'in nefsini elinde tutan zata yemin ederim ki Yeryüzünde bütün hayvanlar onların etinden yiyerek canlanır sütlenir ve semirir Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor Miraç gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa ile karşılaştı aralarında kıyameti müzakere ettiler önce Hz. İbrahim aleyhisselamdan başlayıp ona kıyametten sordular onun kıyamet hakkında herhangi bir bilgisi yoktu. Sonra Hz. Musa aleyhisselama sordular. Kıyamet hakkında onun da bir bilgisi yoktu. Söz Hz. İsa aleyhisselama geldi. O kıyametin kopmasına yakın zuhur edecek şeyler, alametler hakkında bana bilgi verildi. Ama kıyametin kopma vaktini Allah'tan başka hiç kimse bilemez dedi. Sonra kıyametin alametlerinden biri olarak Deccal'in çıkmasını anlattı ve şunları söyledi. Sonra ben inip onu öldüreceğim ve bundan sonra halk memleketlerine dönecek. Bu defa onların karşısına Yecüc ve mevcut çıkacak ve her tepeden hızla hücum edeceklerdir. Onlar giderken rastladıkları her suyu içip tüketecekler ve uğrayacakları her şeyi bozup alt üst edecekler. Bunun üzerine Halk feryat ederek Allah'tan yardım dileyecek. Ben de Yecüc ve Mecüc'ü öldürmesi için Allah'a dua edeceğim ve yer onların kokusuyla çok pis kokacak. İnsanlar bundan kurtulmak için Allah'a dua edecekler. Ben Allah'a dua edeceğim. Allahu Teala da gökten bir su gönderecek ve o su onları taşıyıp denize atacaktır. Daha sonra dağlar ufaltılıp dağıtılacak ve yer derinin yayılıp genişletildiği gibi yayılıp genişletilecek işte söylenen bu hal vuku bulunca kıyametin insanlara tıpkı ne zaman doğum yapacağı bilinemeyen hamile kadının durumu gibi yakın yani her an başlarına gelmesi muhtemel olacağı bildirildi. Hadis'in ravilerinden elevvam bu hakikatlerin Kur'an-ı Kerim'deki nihayet yecüc ve mevcut setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman El-Enbiya 96 ayeti kerimesiyle de sabit olduğunu söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yecüc ve Mecüc'ün helakinden sonra insanların selamet bulacağını ve ibadetlerine devam edeceklerini şöyle beyan eder. Bu beyte Kabe'ye Yecüc ve Mecüc'den sonra da hac ve ümre yapılacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şeriflerinde bu zalim kavmin cehenneme atılacağını haber vermektedir. Ebu Said radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Aziz ve celil olan Allah kıyamet günü ey Adem diye seslenir. Adem aleyhisselam buyur Rabbim emrindeyim. Bütün ayılar senin elindedirler. Adem Aleyhisselam'a şöyle bir nida ulaşır. Allah sana cehennem eğlini çıkarmanı emrediyor. Adem Aleyhisselam sorar. Ey Raviyo, cehennem eğli ne kadardır? Her binden 999. U. İşte hamilelerin çocuğunu düşürdüğü, çocukların ihtiyarladığı, insanların sarhoş olmadıkları halde azabın şiddetinden sarhoşa döndüklerini göreceği zaman bu zamandır. Bu haber Ashab-ı çok ağır geldi. Öyle ki yüzlerinin rengi değişti. Efendimiz şöyle devam etti. Yeciç ve Meccüs'ten binde 999 sizden ise binde bir cehenneme girecektir. Şunu da bilin ki siz insanlar arasında beyaz bir öküzde siyah bir kıl veya siyah bir öküzde beyaz bir kıl kadarsınız. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bütün fitnelere karşı uyarmış, hususiyle de Yecüc ve Mecüc belasına karşı ikaz etmiştir. Zeynep binti Cahşi radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, bir gün korkulu bir vaziyette odaya girdi. Şöyle diyor. La ilahe illallah. Yaklaşan bir beladan, Arap'ın vay halini. baş parmağı ile, Şehadet parmağını halka yaparak gösterdi ve bugün yecüc ve mecücün sedinden şöyle bir gedik açıldı dedi. Ben ey Allah'ın Resulü yani içimizde salih kimseler olduğu halde toptan helak mı olacağız dedi. Evet fenalıklar artarsa öyle olur buyurdu. Hadis-i Şerif'te yaklaşan bir belaya Arap'ın vay haline buyurularak Arap ismini zikredilip diğer milletlerin isimlerinin zikredilmemesinin hikmeti, o gün için Müslümanların hemen hemen tamamını Arapların teşkil etmesi gerçeğidir. Bu bakımdan buradaki ifade bütün Müslüman toplulukları için almaktadır. Bir kısım ulemaya göre yaklaşan bela ifadesiyle de Hz. Osmanlı Radiyallahu anh'ın öldürülmesiyle beraber ümmet için başlayacak olan fitneler kastedilmektedir. Ve bu fitneler Yecüc ve Mecüc'ün seddinde maddi ve manevi bir gediğin açılmasına sebep olarak kabul edilmektedir. Hazreti Zülkarneyn'in ibret ve hikmet dolu kısalarında Zülkarneyn aleyhisselam yaptığı seferlerden birinde ölüm endişesi ve nefs engelini aşmaya çalışan bir kavme uğradı. Oradaki insanların dünya serveti namına altın, gümüş gibi hiçbir şeyleri yoktu. Rızıklarını sebzeden temin ederler. Sebzelerini korumakta çok ihtimam gösterirler. Ayrıca bu kavimde herkes kendi mezarını kazar, her gün onu temizler ve ibadetlerini burada yapar. Zülkarneyn Aleyhisselam bunların hükümdarlarını çağırttı. Hükümdar, ben kimse istemiyor. Beni isteyen de yanıma gelir dedi. Zülkarneyn Aleyhisselam bu söz üzerine hükümdarın yanına giderek ben seni davet ettim, niye gelmedin diye sordu. Hükümdar, sana bir ihtiyacım yok, olsa gelirdim cevabını verdi Bunun üzerine Zülkarneyn Aleyhisselam, bu haliniz nedir? Sizdeki bu hali kimse de görmedim deyince hükümdar, evet biz altın ve gümüşe kıymet vermiyoruz. Çünkü baktık ki bir kimsenin eline bunlardan bir miktar geçince, bu sefer daha fazlasını isteyerek huzur bozuluyor. Onun için dünyalık peşinde değiliz dedi. Zülkarneyn Aleyhisselam bu mezarlar nedir? Neden bunları kazıyor ve ibadetlerinizi burada yapıyorsunuz diye sordu. Hükümdar dünyalık peşinde koşmamak için bunu böyle yaptı. Mezarları görüp de günün birinde oraya gireceğimiz hatırlayınca her şeyden vazgeçeriz dedi. Zülkarneyn Aleyhisselam niçin sebzeden başka yiyeceğiniz yoktur? Hayvan yetiştirseniz, sütünden, etinden istifade etseniz olmaz mı dedi. Hükümdar Midelerimizin hayvanlara mezar olmasını istemiyoruz. Bitkilerle geçimimizi sağlıyoruz. Zaten boğazdan aşağı geçtikten sonra hiçbirinin tadını alamayız diye cevap verdi. Hz. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın diğer bir ibretli kıssası da şöyledir. Birisi Zülkarneyn Aleyhisselam'a Bana imanımı ve yakınimi kuvvetlendirecek bir şey öğret dedi. O da Gazap edip kimseye kızma Zira şeytanın insana en çok hulur edeceği an Gazabanıdır Sakın acele etme Acele ettiğin zaman Nasibini zayi edersin Yakın ve uzak Herkese karşı mülayim ol İnatçı, inkarcı Ve zalim olma Diye cevap verdi Zülkarneyn aleyhisselam ölmeden evvel Şöyle vasiyet etmiştir Beni yıkayın kefenleyin Sonra bir tabuta koyun. Yalnız kollarım dışarıya sarkık kalsın. Hizmetkarlarım arkamdan gelsin. Hazinelerimi de katırlara yükleyin. Halk, benim son derece itişamlı bir saltanat ve dünya mülküne sahip olmama rağmen kabre eli boş gittiğimi hizmetkarlarımın da, hazinelerimin de bu dünyada kalarak benimle beraber gelmediğini görsün. Bu yalancı ve fani dünyaya Aldanmaz Söyledikleri aynen yapıldı Alimler bu vasiyeti Şöyle tefsir ettiler Arkamdan gelen ordular ile Doğu ve batıya hakim ol. Mahiyetimde birçok Hizmetçi ve sayısız asker vardı Hiçbir emrimden dışarıya çıkmadı Dünya Baştan başa benim idarem altındaydı Sayısız hazinelere Sahip oldum Fakat dünya nimetleri kalıcı değildi İşte Gördüğünüz gibi dünya malı dünyada kaldı. Mezarıma eli boş gidiyor. Sizler ahirette faydalı olan işleri yapın. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamın vasiyetiyle işaret ettiği hakikati şöyle beyan buyurmuşlardı. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner. Ameli kendisiyle dal. Hz. Zülkarneyn zırh yapıp satar, elinin emeğiyle geçinirdi. İhtiyacından fazlasında infak ederdi. Aleyhisselam.